Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Niğde, Ulu ilçesine bağlı olan Gederli Köyü'ne yapılması planlanan Taş Ocağı'nın iptali talebiyle bir kampanya başlatıldı. Change.org Taksim, Gederli Köyü adresindeki kampanyada bazı kişilerin Gederli'de yaşayan vatandaşları, Akkaya'nın önünden yol geçecek diyerek kandırarak imza topladıklarını aktaran Sena Özkan kampanyasına şu sözlerle devam ediyor. Yol geçeceğine inanan yaşlılarımızdan imza atanlar olmuş. Ayrıca iş vereceğiz diye kandırıp ikna ettikleri sadece kendini düşünenler de var. Biz köyümüzde taş ocağı istemiyoruz. Zaten köyümüzün bir bölgesi orman, geri kalan bölgesi de taş ocağını verirsek bize bir şey kalmayacak. Küçükbaş hayvancılık yapanları bu iş bitirecek. Hep birlikte el ele verelim. Taş ocağına karşı çıkalım." denmiş. Kampanya change.org/taksim gedikli köyü adresinde devam ediyor. Genç iklim aktivistleri iklim acil durumu ilan edilmesi ve kararlı ve etkili karbonsuz gelecek eylem planı hazırlanması için başlattıkları kampanyaya devam ediyorlar. change.org/taksim iklim acil durumu Kampanyası bugüne dek 18 bin kişi tarafından imzalanmış. 7 Kasım Pazar günü iklim için 43. İstanbul Maratonu'nda iklim adaleti sloganıyla yürüyen genç iklim aktivistleri yürüyüşle ilgili kampanyaya imza atanları gönderdikleri güncellemede şu ifadelere yer verdi. Kampanyamıza imza vererek gelecekte yaşanabilir bir dünya talebimize iklim kriziyle mücadele çağrımıza destek oldunuz. Teşekkür ederiz. Bizler şimdiye kadar defalarca dile getirdiğimiz taleplerimizi her yerde tekrarlamaya devam edeceğiz. Bunun için geçtiğimiz pazar günü İstanbul Maratonu halk koşusuna katıldık ve iklim için yürüdük. Herkesin kampanyamızdan haberdar olması, iklim krizine karşı hareketi geçmesi için geleceğimiz ekosistemler ve iklim için yürüdük. Fosil yakıtsız sıfır karbon bir gelecek için sesimizi tüm İstanbul'a duyurmaya çalıştık. Dünya liderleri 31 Ekim'de başlayan COP26'da hala bir aradalar 12 Kasım'a kadar devam edecek toplantılarından gezegenimiz ve geleceğimiz için anlamlı ve güçlü kararlar çıkmasını bekliyoruz. Fosil yakıtsız ve karbon sıfır bir gelecek mümkün. Liderlerden bilim insanlarını ve biz genç iklim aktivistlerini dinlemelerini istiyoruz demiş gençler açıklamalarında kampanya Change.org Taksim. İklim acil durumu adresinde devam ediyor. Sizlerde de imza vermek isterseniz. 37 farklı iklim sivil toplum kuruluşuyla beraber Akçay Sulak alanının korunması için başlatılan kampanyada imzalar 12.800 imzaya geçti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 8 Kasım'da Change.org Taksim Akçay Sulak alanı adresinde yayınladıkları güncellemede Edremit Belediyesi'ne karşı dördüncü davalarını açtıklarını duyurdu. Hem alanın korunması hem de imara açılmaması için inatla mücadeleye devam ediyoruz diyen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği açıklamalara şu şekilde devam etti. Hatırlarsınız Akçay Sulak alanında 300 metrekarelik 200 adet parsellenmiş arsa villa yapılmak için satışa çıkarıldı ve inşaat yapılması planlanan alanda sizlerle birlikte yaptığımız protestoya rağmen 11 Temmuz pazar günü temel atma da tören yapılmıştı. Temel atma töreninden önce 7 Temmuz 2021'de Edremit Belediyesi'ne sorduğumuz imar izni ve ruhsatı ile ilgili dilekçeye de ancak resmi olarak 6 Ağustos 2021 tarihinde cevap aldık. Cevap yazısında ancak 2 mayına ulaşabildik ve ruhsat verilmediği cevabını aldık. Alanda yaptığımız gözlemlerde inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini görerek 12 Ekim 2021'de Edremit Belediyesi'ne Tekrar imar ve inşaat ruhsatı izni sorduk ve bu sefer inşaat ruhsatının verildiğine ve parsellerin de 200 metrekarenin altında olacak şekilde yapı denetim izni gerektirmeyen olarak verildiğini öğrendik. Edremit Belediyesinin verdiği inşaat ruhsatlarının iptali için Balıkesir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı 27 Ekim 2021 tarihinde mücadelemizin dördüncü davasını açtığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Akçay sulak alanının korunması için. Elimizden gelen her şeyi sizin de desteğinizde yapmaya devam edeceğiz diyorlar kampanya. Change.org Taksim Akçay Sulakalını adresinde Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği bu mücadelesine devam ediyor. Antakya Kent Meydanı'nın bir an önce yeşil alan olması talebiyle de Deniz Erten bir başka kampanya başlatmış. Change.org Taksim Antakya Kent Meydanı adresindeki kampanyada 4 yıldır şehrin ortasında ucube bir görüntü olduğundan söz ediliyor ve siyasi parti gözetmeksizin tüm vatandaşlarca tam bir uzlaşı halinde istenen kent meydanını büyütme ve yeşillendirme projesi Antakya'nın geleceğine yapılacak olan bir yatırım denmiş bu kampanyada. Yöneticilerin halkın isteklerini göz önünde bulundurmasını talep eden Deniz Ertem başlattığı kampanyaya Antakya halkının desteğini bekliyor. Antakya meydanının yeşil alan Park olmasını istiyor. Change.org Taksim Antakya Kent Meydanı adresinde devam ediyor kampanya. Ben Öz ismi. Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonunu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri